Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet ilk mevzumuz Taharet kitabı. Konumuz suların kısmı. Şimdi Allah azze ve celle bize 5 vakit namazı farz kılıyor. Bu 5 vakit namaz kişiye dinde zahir ameller olarak en önemli namaz en önemli amellerden bir tanesi namaz. Namazdan önce de ne var? Taharet var. Taharet de ne ile alınır? Aslen suyla alınır. Su bulamadığın zaman teğmim. Bundan dolayı fıkıh alimlerimiz bizim her zaman su kısmını genelde çoğu zaman su kısmını öne almışlar. Su kısmını ön almışlar. Şimdi suyla alakalı mevzu çok. Ama biz tabi bunları muhtasar olarak işleyeceğiz. Çok böyle ihtilafa girmeden. Sadece gerek gördüğümüz yerde ihtilaflı görüşleri söyleyeceğiz. Onun dışında tercih edilen görüşü zikredip bırakacağız inşallah. Şimdi ilk mevzumuz arkadaşlar. Huli kalma utahuran. Müellif diyor ki kitabın yazarı. Kitabın yazarını da hafif tanıteyim. Kendisi muvaffakuddin ibni kudametul makdisi diye birisi. Hicri 561'lerde falan doğuyor. 620'lerde falan vefat ediyor. Yani ne kadar oluyor? 800 sene falan oluyor değil mi? Yaklaşık 800 sene önce falan. Kendisi büyük fıkıh alimlerimizdendir. Hatta İbn-i Teymiye kendisi için diyor ki Evzai var, büyük imamdır. Diyor ki Evzai'den sonra Şam bölgesine diyor. İbn-i Kudame'den daha fakih birisi girmemiştir. Öyle bir büyük bir alim. Onun kitabından işleyeceğiz inşallah. Evet. İbn-i Kudame'tül Makdisi Rahimullah diyor ki Kuli kalma utahuran Su temiz yaratılmıştır. Su temiz yaratılmıştır. Şimdi ben fıkıh dersimizde özellikle şunu şey yapıyorum inşallah. Yani sizden istiyorum. İcma vardır dediğim noktalar aklınızda tutsanız o yeter. Çok önemli çünkü. Yani bir konuda icma vardır dediğim zaman, yani bütün alimlerin ortak görüşüdür bu. O yüzden ona zıt her görüş reddolunur. Ona görüş ona zıt her görüş reddolunur. İşte ilk mevzu icma olunmuş mevcudur. Huli kalma utahuran, su temiz yaratılmıştır. Bunda bütün İslam alimleri arasında icma vardır. İcma söz birliği demek. İcma söz birliği demek, bütün alimler tarafından. Allah da Kur'an'da zaten bunu, net bir şekilde nebi sallallahu sünnette net bir şekilde söylüyor. Allah Kur'an'da diyor ki: "Ve enzelnâ mine's semâi mâ'en tahûra. Biz gökten temiz su indirdik." "Huvellezî yunzilu aleykum mâ'en mine's semâi li yutahhirakum bih. O gökten size su indirir ki sizi bununla temizlesin." diye. Allah Kur'an'da bunu açık ve net şekilde beyan ediyor. Yine nebi sallallahu sünnetinde Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste diyor ki: "İn el-mâ'u tahûrun lâ yuneccehu şey'un." Su temizdir onu hiçbir şey kirletmez. Tabi onu hiçbir şey kirletmez neyi onu açacağız. Kirletir de orada bir tavsil var o yeri geldiğinde inşallah anlatacağız. Ama Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sözüdür. Bu su temizdir onu hiçbir şey kirletmez. Tamam Burada icma var. Şimdi müellif diyor ki dağmen yutahhiru minel ehdasi ve necasati. Bu su hadeslerden ve necasetlerden temizler. Bu su hadeslerden ve necasetlerden. Şimdi arkadaşlar hades ne necaset ne? Şimdi hades diyoruz. Hades iki türlüdür. Bir cünüplük hali. İki abdestsizlik. Diğer bir tabirle büyük Hades. Hades. Küçük Hades. Bak burası çok önemli bir tablo. Şimdi... Tablo yaptığımız zaman daha çok insanlar daha böyle beyninde tutuyor. Fıkıh olarak daha çok oturuyor beyni Şimdi diyoruz ki Hades. Bu su Hadeslerden temizler dedik. Peki Hades ne? Diyoruz ki Hades ikiye ayrılır. Büyük Hades, küçük Hades. Büyük Hades cünüplük hali. Yani cünüp olan bir insana dersin ki bu insanda büyük Hades var. Abdestsiz olan bir insana. Mesela aramızda biz şu an abdestsiz. O insanda küçük Hades var demek. İşte bu su Hadeslerden ve necasetlerden temizler. Hadeslerden ve necasetlerden temizler. Şimdi bunların ikisine bedel olarak da yani su bulunmadığı zaman teyemmüm var. O zaman başta su. Su hadesi temizler. Hangi hades? Büyük hades, küçük hades. Büyük hades, küçük hades. Peki su bulunmadığı zaman ikisine bedel olan bir şey var, teyemmüm. O teyemmümün sıfatı nasıl? Nasıl teyemmüm edilir? O da gelecek inşallah yere geldiğinde, tamam mı? Bu o zaman Su iki hades, iki hadesi birleştiren temiz. Tamam mı? Burayı anladık. Şimdi o zaman diyoruz ki su hadeslerden temizler. Bu ne? Ma Maide suresinin 6. ayetinde Allah buyuruyor ki: Ya eyellezine amenu ey iman edenler, iza kumtum ile salati namaza kalktığınız zaman fagsilu vucuhekum yüzlerinizi yıkayın. Sonra anlatıyor Allah. Devam ediyor. Devam ediyor. Abdesti anlatıyor. Sonra guslü anlatıyor vesaire. Sonra diyor ki su bulamadığınız zaman ise Teğmüm edin. Şimdi diyoruz ki su hadeslerden temizler. Peki su dışında sıvı maddeler mesela, su dışındaki herhangi bir sıvı madde su yerine geçer mi? Mesela bu normal bizim şu an özellikle İstanbul gibi bir ortamda bu çok zor. İnsanın bu türlü duruma düşmesi ama piknikte veya başka bir yerde insanın başına gelebilir. Mesela ne gibi? Yanında çay var. Atıyorum. Termosun içinde ama bu çay soğuk. Bozulmuş. Kullanmıyorsun yani bu, bu çayı. Şimdi atacaksın çayı ama Öyle bir durumdasın ki susuzsun. Abdest almak zorundasın. O çayla mı abdest alacaksın? Abdest alabilir misin? Yoksa teyemmüme mi gideceksin? Yani su dışındaki sıvı istediğin şeyi söyleyebilir misiniz? Benzin. Arabadan benzin çekip abdest almak. Mesela. Tiner, meyve suyu ne olursa olsun. Yani sıvı temiz olan her madde. Yine ümmet icma etmiştir ki sadece nebiz hakkında hariç. Nebiz hakkında hariç. Ümmet icma etmiştir ki diğer bütün sıvı şeyler... Le, e, kesinlikle taaret elde edemezsin. Yani abdest veya gusül edemezsin. Su yoksa direkt neye gideceksin? Şey teğmüme ya. gideceksin. O, çay, o çayla mesela abdest alamazsın. O çayla abdest alamazsın. Bunun delili şu. Allah Kur'an'da buyuruyor ki su bulamazsanız ne yapın? Teğmüm edin. Yani demek ki eğer ikinci bir şey olsaydı suyla ile arasında başka bir şey olsaydı Allah su bulamadığımız zaman oraya itmezdi. Teğmüme etmezdi O aradaki şeyi söylerdi. Demek ki arada hiçbir şey Yok tamam. Burayı da anladık. Peki bu su diyoruz ki hadeslerden temizler. Burayı anlattık. Şimdi bir de müellif ne dedi? Necasetlerden temizler. Şimdi kişi mümin bir kişi namaz kılacağı zaman 3 bölgeden temiz olması lazım. 3 noktada. Bir namaz kılacağı yeri temizlemesi lazım. 2 elbisesini. 3 bedenini. Pis olan şeylerden temizlemesi lazım. Abdest dışında konuşuyorum. Abdest dışında pis olan şeyleri temizlemesi lazım. Peki pislik nedir? Şeriatın yani dinin pisli, pis olarak saydığı şeyler ayrıdır. Örfen pis olarak sayılan şeyler ayrıdır. Yani mesela ne gibi? Bir avuç toprak alsam dışarıdan, buraya serpsem her yere bu şey Örfen bu oda pistir. Ama şeran pis değil. Çünkü neden o toprakla temmim ediyorsun zaten. Tamam mı? O yüzden dinin pis saydığı şeyler işte kan, bir görüşe göre onu tartışacağız. Ondan sonra küçük pislik, büyük pislik vesaire bunların hepsi pistir. İşte bu pislikleri, şeriatın, dinin kabul ettiği bu pislikleri bedenden, elbiseden ve namaz kılacağın yerden temizlersin. Peki su dışında herhangi bir sıvı madde ile bu pislikler temizlenebilir mi? 3 mezhebe göre temizlenmez. Hanifi mezhebine göre temizlenir. Doğru olan görüş de, tercih edilen görüş de Hanifi mezhebinin görüşü. Yani diğer mezheplere göre bugün aksiyonla, atıyorum <gülüyor> reklam dolu da, aksiyonla mesela, kosla bilmem, tinerle vesaire bunlarla, benzinle, Bunların hiçbiriyle necaset gideremezsin. Ve bu da şu an ümmete büyük bir meşakkat olur. Ümmete büyük bir meşakkat olur. Bunlar diyorlar ki, diğer üç mezhep, delil yok diyorlar ya. Nebi Saselem her zaman sudan bahsetmiş. Mesela bedevinin biri gelmiş caminin bir köşesine sidini yapmış, idrarını yapmış. Nebi Saselem demiş ki o bedevinin yaptığı idrara bir kovası dökün. Portakal suyu dememiş, çay dememiş, benzin dememiş. Mezhepler böyle diyor, 3 mezhep. Biz de diyoruz ki o delil olmaz. Şimdi Nebih Sassallam'dan şöyle bir şey düşünülmez. Bir kova meyve suyu dökün, bir kova benzin dökün veya o zaman işte tiner vardı da tiner dökün benzin vardı da. E Nebih Sassallam tabi su diyecek. Değil mi? Tabi su diyecek. Yani iki buna başka bir delilimiz de var. Nebih Sassallam e, mesela ayakkabıyla namaz kılınıyordu değil mi? Sahabe döneminde kılınıyordu. Nebih Sassallam'e soruyorlar ya, ya Resulallah ya yani yolda onu eziyet edecek bir şey yani pisletecek bir şey isabet ederse bizim o ayakkabıya mesela Elbiseye keza. Nebis Oselam diyor ki ondan sonraki gelen bölge sen yürüyorsun ya kara parçasının üzerinde yürüyorsun. Ondan sonraki gelen bölge temizler diyor orayı. Bak burada su var mı? Su olayı var mı? Yok. O zaman demek ki necasetleri temizlemede su şartiyeti yok. O yüzden burada Hanefi mezhebinin inşallah görüşü diğer üç mezhebe göre çünkü diğer 3 mezhebe göre su dışında başka bir şeyle abdest alamazsın. Şey necaset gideremez Tamam mı? Evet. Burayı da anladık. Su iki kulleye ulaştığı zaman bunun iki kulle günümüz birim ölçüsüyle yaklaşık işte 160 ile 210 litre arasında değişiyor. Yani bunu bir sınırlama verelim öyle anlatalım. Diyelim ki 200 litre su. Su 200 litreden az olursa mesela bunu günlük yaşantımızda görebiliriz. Mesela binaların üstünde ne oluyor? Su depoları oluyor vesaire. Gördün ki bir çocuk işedi. Su deposunun içine, içine işedi. Veya bir pislik görüldü içinde. Şimdi o su deposu pis midir? Kullanabilir miyiz? Kullanamaz mıyız? Bakacağız. 200 litreden az mı çok mu? Eğer 200 litreden çoksa o su temizdir. Eğer te rengini, tadını veya kokusunu değiştirmemişse bu necaset. Tamam Şimdi mesela şöyle örnek verelim. Şurada bir su deposu var. Bu su deposu 200 litre. Bunda bir necaset gördük. Bir necaset. Mesela Bir damla idrar sıçradı. Çocuk mesela köşede idrarını yapıyordu. Bir damla idrar sıçradı. Veya birkaç damla idrar sıçradı. Koskoca depo. Şimdi bu idrar hiç tesir eder mi rengine, tadına, kokusuna tesir eder mi? Etmez. O zaman bu su nedir şer'an? Temizdir. Düşen necaset'e bakacağız. Bu suyun 3 vasfı vardır bir suyun. Tadı, kokusu, rengi. Bunlardan birisini değiştirdi mi, değiştirmedimi? Değiştirdiyse pisdir. Değiştirmediyse şer'an bu su şer'an bu su temizdir. 200 litreden azsa bu su ve necaset düşerse içine ister bu suyu değiştirsin vasfını değiştirmesin pis olur. Değiştirsin veya değiştirmesin pis olur. Bunun delili Nebi sallallahu diyor ki İza bele galma ukulleteyn lam yunecishu şey. Su iki kulleye ulaştığı zaman onu hiçbir şey kirletmez. Demek ki 2 kulleden az olursa ne olur? Pisletir demiş. Oluyor tamam Bunu da anlamış olacağız inşallah. Olur tuvalette kova vardır. içinde su vardır. Değil mi? İçine necaset sıçrayabilir vesaire. Ona göre hükmü verirsiniz. ya yani Bunun bilmenin böyle bir avantajı var bize. Evet. evet. Şimdi bazı konular var. Bunları atlıyorum. Bunlar çok önemli değil inşallah. Bunlar yani hemen hemen çok zor hayatımızda bununla karşılaşmak. Evet. Bir tane mevzu var. Kişi Hadesi kaldırırken Hadesi kaldırmak ne? Yani cünüplüğü veya abdestlilik halini kaldırırken bir insan bir su kullandı. O kullandığı su şer'an temiz midir? Bazı mezheplere göre o su pis değildir ama Yani pis diyenler de var. Çoğu mezhebe göre pis değildir ama temiz de değildir. Yani ne manada? Pis değildir ama abdest alamazsın. Mesela düşün ki bir insan gusül etti. Veya yıkandı. Bedeninden dökülen sular bir yerde birikti toplandı. Başkası gelip onunla abdest alabilir mi alamaz mı? Kullanabilir mi? Kullanamaz mı? Bu bize çok tuhaf geliyor. Neden? Su bol zamanımızda. Hiçbir sorun yok. Ama sahabelerin döneminde, tabinin döneminde öyle değil. Bir kovası onlar için büyük nimet. O yüzden bunların hepsini konuştular, tartıştılar yani. İnsan kullandığı bu suyu bir yerde birikti. Abdest suları. Bununla temizlenebilir mi? Diyoruz. Temizlenebilir. Herhangi bir sorun yok yani. Ancak kadının artığından temizlenir mi? Bunda çok büyük bir ihtilaf var. O da temizlenir. O da onu, onu da kullanabilirsin. Bir sorun yok yani dinen. Çünkü Nebis Aleyhisselam hanımı hanımlarıyla, eşleriyle vesaire bir kazandan beraberce kuşletiyorlardı. E şüphesiz ki on, ondan ona damlayacak. Ondan ona damlayacak suyu sen ne yapamazsın? E, engelleyemezsin. Buna rağmen buna rağmen e, suyu temiz sayıyorlardı. O yüzden herhangi bir sorun yok. Evet. Şimdi bu önemli mevzulardan bir tanesi arkadaşlar. Hı. Suyun kirliliğinde veya pis olduğunda bir insan şüphe ederse. Yürüyorsun yolda, balkondan birisi balkonu temizliyor ve balkondan üzerine su sıçradı. Balkondan üzerine su sıçradı. Onu şer'an temiz sayacaksın. Ya işte bu bir çocuğun acaba pisliği midir veya çocuk bunu kirletmiş midir? Acaba kadın kadının suyuyla ne temizledi? Bunların hiçbirini itibar etmeyeceksin. Yolda su bir ikincisi var, araba geçti, üzerine sıçradı. Şer'an nedir? Temizdir. Tamam? Şer'an çünkü neden? Allah suyu temiz yaratılmış yaratmıştır. Bu temiz yaratılan su ancak kesin bir şeyle yok edilebilir bu temiz suyun. Değil mi? Allah çünkü Kur'an'da suyun temiz olduğunu net bir dille söylüyor. Bu net bir dille söylüyor Allah Azze ve Celle bunu. Sen bu net olan bir şeyi şüpheli şeylerle kaldıramazsın. Çünkü fıkıhta bir kayda vardır ve bu kayda bütün ilim ehli tarafından kabul görmüş bir tayfidir. Bir kaydedir. E, şüpheli olmayan yani kesin olan bir şey şüpheli olan şeylerle kaldırılmaz. Yani diyelim ki kesin olan bir şey var. Sen onu şüpheyle yok edemezsin. Anca onun gibi kesin olan bir şeyle yok edebilirsin. Buna delil olarak şunu getiriyorlar bugün gün Nebis şikayet ediliyor. Ya Resulullah işte birisi şikayet ediliyor. Yani yerlendim mi yerlenmedin mi? Mesela insan bazen şüpheye kapılabilir. Değil mi? Bunu soruyorlar Nebis Haselem'e. Bunun hükmü ne olacak? Nebis Haselem diyor ki ses veya koku işitmedikçe namazdan ayrılmasın. Bak şüpheyi ne yapıyor Nebis Haselem? Def ediyor. Halbuki sen bir şüphe etmiştin. Ya yerlendim olabilir. Ama Nebis Haselem ne yaptı arkadaşlar? Şüpheyi devetti İşte bunu şununla da eee bağdaştırabiliriz. İşte mesela bugün ihtiyacını gidermek için adam giriyor tuvalete ama işte damladı mı damlamadım belki 15-20 dakika çıkı çıkamıyor tuvaletten. Veya hep şüphe geliyor, abdestini tazeliyor, yeniliyor. Bunların hiçbirinin dinde yeri yok. Sen eminsen kesin olarak eminsen evet damlıyor tuvaletten sonra o zaman ayrı. Ama sırf bu vesveseden dolayıysa bunu itibar almayacaksın. Tamam? Bunu itibar almayacaksın. Evet. Diyelim ki iki tane su var. Bir tanesinin pis olduğunu eminsin. Birisinin de temiz olduğunu eminsin. İki tane su. Ama hangisi pis, hangisi temiz onu karıştırdın. Hangisi temiz, hangisi pis bilmiyorsun. Bir tanesine biraz atıyorum bir pislik damlamıştı. Tamam unuttun hangisi. İkisini terk edip ne yapacaksın? Teğmim olacaksın. Evet. Köpeğin ve domuzun, köpek ve domuzun necaseti yedi kere yıkanır. Köpek ve domuzun. Necaseti yedi kere yıkanır Biri toprakla olmak üzere Biri toprak olmak üzere yedi kere yıkanır e, Tabi delil aslında Köpek üzerine gelmiş Ebu Hureyre hadisinde var Nebis Aselam diyor ki Sizin kabınızdan Sizden birinizin kabından köpek Yalarsa yerse Biri toprakla olmak üzere yedi kere yıkasın Bazı alimler Domuzu da kıyas etmişler Diyorlar ki yani domuzun pisliği en az köpek kadar O yüzden domuzu da yedi kere yıkaman lazım Bazı alimler buna karşı çıkmış tartışılır Sorun değil inşallah. Köpek eğer sürtünürse yani diyelim ki yolda yürüyorsun köpeğin tüyleri vesaire üzerine sürtündü sen onu bir kere yıkaman yeterlidir. Tamam. Bir kere yıkaman yeterlidir. Evet. Peki yemek yemeyen küçük bir çocuk düşünün. Yemek yemeyen küçük erkek çocuk olacak ama. Bir yemek yemeyecek yaşlı olacak. İki erkek çocuk olacak. 3 sidiye olacak. Büyük pisliği değil. İşte bu yemek yemeyen küçük erkek çocuğun sidiğine su serpmek yeterli. Diyelim ki misafirliğe gittin çocuk altına kaçırdı kucağında çok hafif burası ıslandı. Hayda sen diyelim ki bir şehirden bir şehire gittin belki veya uzak bir yere gittin. E sen namaz kılan insansın ne olacak o elbise? E çıkaramazsın da temizleyemezsin de zor mesela. Ona su serpmek nedir? Yeterlidir. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi kucağına bir tane küçük çocuk getiriliyor. Yemek yememiş ufak. Nebi Sallallahu Aleyhi üzerine pisliyor bu çocuk. Nebis Aleyhisselam su, su emrediyor. Getiriyor suyla Nebis Aleyhisselam. Suyu serpiyor ve yetiyor. Tamam. Ama kız olursa yıkanır. Bunun hikmeti Allah katında. Ee, buna rivayet de var. Nebis Aleyhisselam diyor ki erkeğin bevline su serpilir. Kızın ise yıkanır. Kızın bevli ise yıkanır. Evet. Tabi alimler bugün günümüzdeki şeylerle de cevap veriyorlar sebepleriyle ama bu sebep ne kadar doğru ne kadar değil. Allah-u alem. Çeşitli sebepler söylüyorlar. Neden kadının ki yıkanır, neden yıkanmaz vesaire. Bunların hepsi konuşulmuş yani. Peki mezi bu çok önemli arkadaşlar. Bu insan devamlı hayatında karşılaşacağı bir şey mezi. Mezi biliyoruz değil mi? Şimdi erkekten çıkan su üçtür. Ee, yani idrar dışında. İdrar dışında meni, mezi ve vedi vardır. Meni, mezi ve vedi var arkadaşlar. Şimdi Meni daha çok işte işte lezzet sonucu en son çıkan o beyaz katı olan su. Onu biliyoruz. Bir de mezi var. Şehvetin başlangıcında gelen şeffaf. Onu da biliyoruz. Bir de vedi var. Vediye ayırt eden bilen var mı? Vedi. Vedi meni ile mezi arasındadır aslında. Böyle meni gibi beyaz değil. Ama mezi gibi şeffaf da değil. Daha böyle biraz koyudur. Yani meniye göre koyudur. <gülüyor> Menüye göre koyudur biraz. Ama e, lezzet sonucu çıkmaz. Genelde daha çok işte soğuk, işte bel çok soğuk alırsa vesaire çıkabilir. bu Böyle bu şeylerde görünür. Ondan sonra menüye göre çok yapışkanlıdır. Yani medinin özellikleri ayırt edebilmeniz için. Belki bazı insanlar karşılaşmıyor. Ama mesela... Cinsellikle alakasıdır o Cinsellikle alakasıdır o Nasıl? Cinsellikle alakasıdır. Yok cinsellikle alakası yok. O yüzden diyorum ya zaten lezzet sonucu gelmez o su. Mesela genelde mesela ben pazarda çalıştığım dönemlerde bizim mesela dayımın işçileri vesaire onların çoğundan konuşurduk gelirdi mesela bizden de. Mesela mal taşıyorsun çok ağır taşımaktan dolayı gelebilir. Belin soğuk almasından dolayı gelebilir. Hatta menü bile gelebilir. Belin soğuk almasından dolayı. Mesela benim çok tanıdığım insanlar var. Devamlı menisi geliyor. Menü geliyor. Mesela idrardan sonra menisi geliyor. Ama hiçbir lezzet, zevk sonucu değil yani. Normal menü, bildiği menü. Bunlar gusül gerektirmiş Şimdi anlatacağız onlara hepsini. Sıkıntı olduğu zaman evet. çıkmadı o zaman oluyor yani evet. zorlanmadan Sıkıntı böyle zorlanmadan. Tabi ayaktan... tabi bende de öyledir bende de vedi olayı çok yani bazı insanlarda var normaldir yani vedi gelir. Bu vedi pistir bu vedi pistir herhangi bir guslü falan gerektirmez. Mezi de guslü gerektirmez ama mezi meziyi yıkamak mı gerekir yoksa su serpmek gerekir mi? Ya yani mesela çok insanın olabilir. Özellikle mesela bekarların veya ne bileyim uzun süre eşinden ayrı olanın mesela mezisi çok gelebilir devamlı. Bu insana devamlı işte iç çamaşırını yıkaması, devamlı olarak veya işte zekerini yıkaması meşakkatli gelir insana meziden dolayı. Devamlı çünkü adam mesela ilim talebesi için sefere çıkmış. Gitmiş bir ülkeye hanımını bırakmış ülkesinde. Bu, bu insanda çok görünür. Şimdi bu insan talebe. E, bu insanın bulaşık makinesi yok, şey çamaşır makinesi yok veya ne bileyim de bir çamaşır yıkacak durumda değil. Bekar bu adam. Çok mezi gelebilir. Bak bu çok karşılaşırsınız bununla. Yani bunun çok soru da gelebilir. Burada şu lazım. Meziğe su serpmek yeterli. Meziye su serpmek yeterli. Mesela diyelim ki iç çamaşırınıza mezi eğer çok değilse, çok fazla değilse o mezi. Ki çok fazla da olmaz. Çok fazla değilse su serpersiniz elinizle. Yani elinizi alıp ıslatırsınız. Düşün ki sen yolun ortasındasın, tuvalete girdin. Şimdi nasıl iç çamaşırını yıkeceksin? Sen namaz kılan adamsın. Tuvalete girip o meziye su serpersin, biter olay. Zekerini de ister, yıkarsın, ister su serpersin. Bu kadar. Çok basittir. Tamam Ali radiyallahu anh. Kim? Nebis sallallahu aleyhi ve sellem'in damadı. Çok meclisi gelen bir insanlığım diyor. Nasıl gidecek? Kime soracak? Peygambere. Peygamber kim? Kayınpederi. Sorabilir mi? Zor. Zor. Ya Resulallah benim çok mezim geliyor ben ne yapacağım? E kızıyla evlisin. Tamam mı? Mikdadi bin'in Esvet var. Mikdadi bin'in Esvet onu emrediyor Ali Radiyallahu anh. Git diyor sor Allah Resulüne. Nebi Sassalem de diyor ki Abdest al ve zekerini yıka. Başka bir rivayette de abdest al ve zekerine su serp. O zaman demek ki su serpmek yeterli. Bir şartla mezi çok fazla olmayacak. Tamam Su serpmek inşallah yeterli. Burayı da anladık tamam mı? Çok az olursa mezi hiç su sertmesem de olur. Çünkü necasetin İslam'da azı affedilmiştir. Necasetin İslam'da arkadaşlar azı affedilmiştir. Kan da pistir tercih olan görüşe göre. Kan da pistir. Bakın abdesti bozmaktan bahsetmiyorum. Kan. Mesela kişi kolu kesildi kan çıktı. Bu kan şer'an pistir. Abdesti bozmaz o ayrı bir mevzu. Onu tartışacağız. Yani bozmaz demek de ne kadar doğru tartışacağız yani Bazı alemlere göre bozar. O kan pistir. O kanı yıkarsın. Ama kan az olursa azı da affedilir. Yıkamayabilirsin. Mezinin de azı affolunur. Tamam mı? Bütün necasetlerin İslam'da azı affolunur. Bunun delili şu arkadaşlar. Necasetin azının olduğuna dair. Çünkü bazı insanlar mesela veya hatta mezheplerden buna itiraz getiriyorlar. Diyorlar ki hayır necaset çok az da olsa o necaset pistir. Temizlemek zorundasın. Ama hakikaten necasetin az olmasını bildiğimiz zaman yani... Azın temizlenme, temizlenmesinin şart olmadığını öğrendiğimiz zaman çok işimize yarar. Birçok necasetle günlük hayatta karşılaşabiliriz yani. O yüzden ona göre amel edebiliriz. Mesela kişinin namazı değil mi, sivilcesi patlar, bir şey olur, kan çıkar, her şey olabilir. Diyoruz ki bunun delili nedir? Bunun en basit delili şu. Şimdi 3 kere taşlanmak gelecek. Su, su yerine taş kullanarak isticimar diyoruz biz buna. Büyük pislikten sonra mesela taş kullanmanın hükmü nedir? <gülüyor> Caiz dinen bir insan 3 kere... Bir insan diye 3 kere, 33 kere de taş kullansa mutlaka pislik kalmaz mı? Kalır. Değil mi? Buna rağmen Nebis Aleyhisselam diyor ki 3 taş yeterlidir. E bu 3 taştan sonra bir küçük de olsa bir pislik kalmayacak mı? Bunu bütün akıl ehli bilir. Ama buna rağmen Nebis Aleyhisselam ne diyor? 3 taş yeterlidir. Demek ki İslam'da ne anlıyoruz buradan? Necasetin azını olmuş, bizim için affolmuştur. Çok daha deliller var. Bu bir tane olarak yeter inşallah. Necasetin az, e, necasetin affolunluğuna dair. Evet. Bu işte kandan çıkan işte sarı su, irin vesaire bu kandan sonra gelen onların hepsi e, temizdir inşallah. Bir sorun yok onlarda. Evet bu önemli mevzulardan bir tanesi Ademoğlu'nun menisi. Bakın anlat, meziye anlattık, vediye anlattık bir de meni. Meni temizdir. Alimler şimdi ihtilaf etmiş. Meni pis mi temiz mi? Pis diyenler var, temiz diyenler var. Bazı mezhepler bunu temiz sayıyor. Doğru görüş de inşallah... Tercih ettiğimiz görüş de burada meni temizdir. Yani bir insanın iç çamaşırında olsun vesaire menü olsun kesinlikle o temizdir. Hiç yıkamadan namaz kılabilir. Hiç yıkamadan namaz kılabilir. Şer'an bu temizdir. Çünkü neden? Zaten biz neden yaratıldık? meniden Eğer menü pis olsaydı bütün insanoğlu pisti. Menüden yaratıldık zaten. O yüzden menü temiz. Tamam Başka delilleri de var. Mesela işte Nebih sallallahu aleyhi ve sellem'in, Elbisesine meni isabet ederdi Ayşe Radiyallahu anh diyor. Ben diyor onun tırnaklarımla ovalardım o meni tarafını. Hani kuruduğu zaman ovalardım. Nebis Sallallahu aleyhi ve sellem izleri olduğu halde çıkardı o ne yapardı? Namaz kılardı. Eğer pis olsaydı Ayşe Radiyallahu anh ne yapması lazımdı onu? Yıkaması lazımdı. Ama ovalaması. Demek ki Ayşe Radiyallahu anh onu temizlemek için ovalamamış. Hani kabasını almak için tabir caizse. O yüzden zaten tırnağımla ovaladım diyor. Bir rivayette var Ayşe Radiyallahu anh'ın yıkadığı. Ama başka rivayette yıkamaması illa yıkamasını gerektirmiyormuş demek ki. Onu anlıyoruz. Tamam Meni temizdir o yüzden. Ama kuruyken tabi. Islakken e, yayılır zaten. Kuruyken. kuruyken O yüzden zaten ben öyle yapardım. <gülüyor> Resullah da diyor meni izleri olduğu halde çıkardı o elbiseyle namaz kılardı. Yok, kuruduk, kuruduktan sonra temizliyoruz. Evet. Tabi. Sen ıslakken de namaz kılabilirsin onunla. Ama temizlemeyi söylüyorsan Temizlemek zorunda değilsin. Ama illa temizlemek istiyorsan zaten günümüzde kimse tırnak yapmaz yani. Çamaşır makinesine atarsın biter. Yani işgal yeri neresi yeri neresi ben onu anlamadım ya. Islaklığını dedi. Yani Islaksa atacağım, öyle mi? Yo, O elbise ya diyelim ki atıyorum mesela. Ya, yani Bir tane elbisen var. Tabi tabi on diyorum. Islakken temizlenmez. O yüzden Ayşe yalan kazıyordum diyor zaten tırnağımla. Evet. ıslakken bizim bir şey yapmamıza göre devam edebiliriz tabi ıslakken de devam edebilirsin ama şuna dikkat edeceğim meniyi her zaman ne takip eder meniyi her zaman ne takip eder Kesinlikle. mezi takip eder evet. işte o takip eden meziye dikkat edeceksin ben Gerçi... önce, ha? önce mezi gelir ben önce... yok önce mezi gelir zaten <gülüyor> onu demiyorum ama şimdi diyelim ki bak şimdi meneli bir elbise sen onu giydin tamam mı yani mesela Boşalma olduktan sonra giyer giymez elbiseyi o üzerinde kalırsa sonradan yine mezi gelecek. Takip edecek onu bir şekilde. Bilmiyorum yani. Normalde olur. Normalde böyledir. Dediğim gibi öncesi ayrı. Ondan bahsetmiyoruz zaten. Evet Zaten mezi hükmünü söyledik. Asla ne oldu? O da affolundu. Sorun yok yani inşallah. Evet. Tamam canım. Benim ortamda? Mezi de olacağı için. Yılmaz. Başka bir, şey... Başka bir şey soru soracağım. Evet. Şimdi... Şeydesin, e... Ev dışındasın. Ama bak Yavuz abi lafını kessin de. Ya bak mesela bunlar hakikaten ciddi olay. Yani bak şimdi şöyle şöyle görünüyor bak. Diyor ki adam yani şu mesela Fatih abinin söylediği doğru bir itiraz ama bu geçerli değildir her zaman. Yani kardeşim yıkayalım ne olacak ya bunda zaten kimsenin sorunu yok. Biz dini hükmü söylüyoruz. Bir adam geldi dedi ki ya ben böyle yaptım ne yapacağım namazımı iade mi edeyim etmeyeyim mi o zaman işe yarar. Yani düşün ki tamam elbise abi yatağı sıçladı o menü. Sen pis bir yatakta şaran şeran yatmaman lazım. Ama meninin temiz olduğunu bilirsen o yatakta yatarsın. Bu kadar basit. Bak bir sürü faydasını çıkarabilirsin. Bir yere misafirliğe gittin abicim. İhtilam oldun. Meni gel geldi. Aniden uyandın. E kimseye de söylemek istemiyorum. Bana yeni bir pijama versene. Bana bir pantolon versene. Gir iki dakika banyoyu üzerine su dök. O elbiseyle git. Kıl namaz. Bak hiç çaktırmadan. Mesela bir sürü faydası var. Yok değil. İşte bunları fıkı olarak bilmek. O yüzden mesela şu şeyler hoş değil. Ya Bir su temiz buldum bir su pis. E ne yapacaksın? Ya beni ne ilgilendirir? Çeşmemden su geliyor değil. Böyle bakmayacaksın oluyor abi. Fıkıh. Hayatta bir kere de olsa başına gelir. Bu din ya. Sen namaz kılıyorsun. Namaz kadar önemli bir şey var mı? Bu namazı etkiliyor bu olay? Senin hayatında bir kere başına bile gelse bu bir kere bile yeter. Daha ne istiyorsun Allah'tan ya? Bir kere başına bile gelse doğru bir amel ettin. Daha ne istiyorsun? Bundan büyük bir, bir şey var mı yani? O yüzden bunların hepsi önemli yani. İnşallah. Evet anne ne diyecek Bitiyor zaten mevzu. İşte bir soru soruyor. Tam son mevzu. Bevlu Eti yenen bütün hayvanların sidiği temizdir. Affedersin bir koyun bütün sidini üzerine baştan aşağı yapsa bu çoban için geçerli. Çoban bundan kurtulabilir mi abi? Çoban ikide bir ahıra gir şunu mutlaka koyunun vesaire bunların pislikleri ulaşacaktır. Çobana de Allah'ın çobanı dağda nereden inecek şehre de yıkayacak elbisesini. Onu bilirse ona yarar işte. Eti yenen bütün hayvanların sidiği nedir? Temiz delil. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hasta insanlar geliyor, onları emrediyor. Gidin diyor ki devenin hem sütünü hem de idrarını için diye emrediyor. Onlar da içiyor ve iyileşiyorlar. Atıyor. Ve bugün tıbbi olarak bir kitap basıldı. Yeni. Yaklaşık 500 sayfalık bir kitap sadece deve sidiğini tıbbene baştırıyor. Ve Tıp ben ispatlıyor ki ne kadar büyük bir faydası olduğuna dair. Bugünkü hadis inkarcılarına diye Hadis inkarcısı diyor ki siz gidip devenin sidiğini içersiniz diyor ancak. Böyle diyorlar şimdi. Bunlar neden? Cehaletinden kaynaklanıyor. Aksi halde Birisi de çıkar mesela kafir, ateist. Der ki sen ancak böyle tavuk gibi yem ye. Şimdi o hadisin karşılığında namaz kılmıyor mu? He? Bir ateist de gelir sen tavuk gibi yemiyorsun yani namaz kılmasına laf atar. Bunun sonu gelir mi? Ama bak bugün tıp olarak ispatlanmış ve kitap olarak bu basılmış ve dünyanın her bölgesine dağıtılmış Arap dili edebiyatında basılmış. Sid'in tıbben faydalı olduğunu ve bazı hastalıklara şifa olduğu ispatlanmıştır tıbben. Evet. Ha ve onlarca doktorun evet. Onlarca doktorun imzası var. Şimdi bu alakuli hal. Bu mevzudan sonra arkadaşlar tamamlıyorum. Bu mevzudan sonra şimdi Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam devesizliğini içmeye emretti mi? Emretti. Pis bir şey şer an şifa olamaz. Allah'ın haram kıldığı şey şifa olmaz dinde. Biz de buradan anlıyoruz ki neymiş? Devesizliği ne? Temiz. Sadece bu devesizliğiyle yetinmiyoruz Bütün eti yenen hayvanları da deveye kıyas ediyoruz. Neden kıyas ediliyor? Bunlar ilmi mevzu Oraya girmiyoruz. Kıyas ediyoruz ve diyoruz ki bütün eti yenen hayvanların Sidi, şer'an, temizdir. Sidi'nin içinde aynı ismi Tabii. Nebis-i Aleyhisselam'a mi Tabii. Yok şöyle. Nebis-i Aleyhisselam'a e uraniler geliyor bir bölge. Bunlarda bir hastalık var. Tamam mı? Nebis-i bunu şikayet ediyorlar. Nebis-i Aleyhisselam da o kavmi emrediyor. Diyor ki gidin devenin sütünden ve idrarından için. Yani o hastalığınıza şifa olsun diye. Onlar da gidiyorlar içiyorlar ve iyileşiyorlar. Tamam mı? O yüzden alimler buradan şu hükmü çıkarıyor. Eti yenen hayvanların sidi temizdir. İnsan onun pis. Eti yenen hayvanların sidi temiz. Vallahu alem ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Var mı bu konularla alakalı soru? Yoksa kapatayım. Bir şey sen kapat orada. Tamam kapatıyorum inşallah.